Vaat henüz bir bebektir. Beyrut'un Şiye mahallesinde 10 gün önce doğmuştu Vaat isimli garip ve bahtsız bebek. Aramızda sadece 10 gün kalabildi. O tam olarak ne olduğunu anlayamadığı bir gezegende bahtına düşen fosforlu bombaların altında sadece on günlük bir nefes hakkına tutunabildi. Vaat, İsrail bombardımanı altında katledilen bebeklerden sadece biri. Onu ve sol eliyle ısrarla tutunduğu annesinin boynunu toprağın altından çıkarttıklarında Vaat, İsrail'in vaat edildiğini iddia ettiği topraklarda vaat edilmemiş bir geleceğini imzası gibiydi. Fakat sildiler onu, sildiler. Annesini tanımıyoruz. Çünkü onun toprağın dışına ancak çıkabilmiş sol elinden başka hiçbir şeyini görmedik. 10 günlük Loosa bir kadının sol eli var sadece fotoğraflarda. Loosalar haşişlikleri henüz ellerinden uçmamış. Ve uranyumlu nefrete inat hala ışıldayan ince bir evlilik yüzüğü sol parmağında. Bir annenin ağır bombardıman altında çaresizce evladına sarılarak toprağa gömüldüğü anın fotoğrafıdır bu. Vaat bebeğin bir eli annesinin boynunda ısılı hala. Toprağın altında kalmış annesinin boynunda. Vaad'ın belden aşağısı enkaz altında. Zaten topu topu 50 santim ha var ha yok. Küçük bir hesap yapıyorum da 50 bölü 2 25 diyorum. Yani vaad bebeğin 25 santimi enkaz altında. Fotoğrafta çıkan diğer 25 santimi ise gezegenimize sinmiş ağır nefretin boyuyla kıyaslandığında... Çok kısa, çok kısa. Vaat bir bebektir. Ve vaat kısa boyludur. Ve elleri çok küçüktür. Ve gözleri de henüz ne gördüğünü bilmez. Vaat, meleklerin arasından daha 10 gün önce inmiş yeryüzüne. Henüz konuşamaz, henüz kaçamaz. Ve henüz kötülüklerden korunmayı da bilemez. O sadece... Kokuları bilir, kokulardan da annesinin ve sütünün kokusunu ayırt edebilir ancak. Yani ona atom bombası atsanız süt olmadığını bilir ama başka hiçbir şeyci bilmez. Onun küçük beynini parçalamak için attığınız füzelerinde annesi olmadığını bilir. Füzeler anne kokmaz çünkü buradan bilir ama füzelerden de kaçamaz. Kaçmayı bilmiyor, yürümeyi, saklanmayı, itiraz etmeyi de o sadece sarılmayı biliyor. Bir yıldız gibi kayıyor göklerden Vaat. Vaat'ın henüz emzikli Boğuz sahnesini güzel sol eline bir kez daha bakıyorum. Kadınlar savaşlara inat, çocuk doğurmaya ve evlilik yüzüklerini takmaya devam ettikçe Solgun bir umut olarak hayat, her zaman ölümün bir adım önünde olacak. Hayat, seyreltilmiş uranyum, nitrogliserin, fosfo ve talmud dinlemiyor işte. Ahamlar, karanlık ve hazin odalarında öldürülmelerine dair fetvalar yaza dursun. Hayat, kendini en ve dirençsiz gibi gözüken damardan devam ettirmeye çalışıyor. Vaat mesela. Savaşın ve katliam yeminlerinin ortasında dünyaya geliyor. Kadim kitapların hepsinde anlatılan bir hikaye vardır hani. Kötü kalpli bir kral tüm bebekleri öldürmeye ant içmiştir. Bebeklerin arasında bir Musa'dır kurtulan. Annesi onu küçük bir kutuya koyar ve suya salar. Vaat'ın Musa bebek olmadığı aşikar. Zira zalim Siyon kralı Onu anasının kucağında yakaladı ve yok etti. Ama vaadın annesinin de ezberebildiği bu hikaye kendisini asırlardır devam ettiriyor işte. Anneler Musa'yı bulana kadar doğurmaya devam edecekler. Altından gümüşten yüzüklerini takıp evliliği gurur ve umutla taşımaya da. Tıpkı Vaad'ın annesinin enkaz altında çıkabilen sol kolundaki gibi uçları sarı simli, masuralarla işlenmiş, geniş yeğenli enteriler giyecekler. 10 gün veya 10 yıl ne fark eder? Çocukları ve anneleri katletmeye yemin etmiş Sion ahdinin karşısında 10 gün veya 10 yıllar fark etmiyor. Vaad'in yetmişlik dedesi de mesela. O da birkaç saniye içerisinde patlayabilecek basit hedeflerden biridir sadece. Sonra Vaad'ın oturduğu mahalledeki ağaçlar ve onların dallarındaki ardıç kuşları, sokak aralarında pıt pıt zehirten küçük kediler ve onların kovaladıkları neşeli arılar hepsi de soluyor Yahudi nefretinin ağzı altında. Vaad, Beyrut katliamının madalyonu gibi düşüyor haber ajanslarına. O 50 santimlik bir bebek ve sadece 10 günlük bir dünyalı. Diri diri toprağa gömülen çocuklara suçunuz neydi diye sorulduğunda Rab, İsrail ne cevap verecek? Ya diğer dünyalılar? Yani boyu bir bebekten çok uzun olan ve bir bebeğe göre ...çok da akıllı olan biz tüm büyükleri dünyanın masum vaadın hesabını nasıl vereceğiz? Kulaklarımızdaki demirden tıpaları ve gözlerimizdeki kalın bağları ne zaman çıkaracağız? Vaadın Beyrut'ta bir enkaz altından çıkarılmış küçük cesedi sizin için ne anlam ifade ediyor? Burası nasıl bir dünya? İsrail... Kara bir insanlık uru gibi yok etmeye devam ediyor. Aynı şey Lübnan'da, Irak'ta, Çeçenistan'da ve dünyanın muhtelif yerlerinde devam ediyor. Şimdi benim sevgili peygamberimiz Hz. Musa'ya bir şikayetim var. Bir ilticam var. Şu mübarek günlerde efendim İsrailoğullarının ve diğerlerinin zulmü arşı tuttuğu, Tur ve üzerinden indirmiş olduğumuz sahifeler dahi kanla, Son haberçi Aleyhisselatü ve Efendimizin ümmeti olarak Rabbimizden kurtuluşumuz için dua ederiz. Siz de dua ediniz efendim. Allah bize iman, cesaret ve sabır ve muvaffakiyet versin.